Risale-i Nur'un mühim bir rüknü olan Hafız Ali'nin fıkrasıdır. Aziz Üstadım efendim, bu acib zamanın en büyük tehlikesi, hadis-i şerifle sabit olan ahir zamanda çok ehli i sefahet ve gaflet, dünyadan imansız çıkmak yarasını, lisan-ı Kur'an-ı Mucizül Beyan'la, kabre iman ile girmek ilacı ile tedavi eden, risaletin i Nur şakirtlerine bir hücceti i katıa bahşeden risaletin i Nur'a hizmet, Acaba aciz insanların cüzi ve fazlı ilahiyle hizmetleri nasıl mukabele eder? Belki her iki cihetle bir fazlı ilahidir. Beyan buyurulduktan sonra nasıl gecenin zulümatında yanan bir nur ve bir ziyâ, lisan-ı hal-i şevkiyle bütün ruh sahiplerini hatta en küçük pervaneleri dahi zulümattan nura çağırıp çıkardığı gibi risaletu'n nur dahi lisan-ı hal ve kal ile şeriat kılıncı ile manen idam olmamış ve zulümatta boğulup ölmemiş ehli ilim ve ehli tarikatı davet etmesi onun rahîm ismine mazhariyeti şenindendir. İki hatıradan birincisi İhtiyare hanımlar hakkında ve her zaman da nüfuzunu ve kat'î tesirini gördüğümüz hadis-i şerifin beyan buyurulması bizleri ve çok alakadar kadınları sevindirdi. Cenabı Hak sizden ebeden razı olsun. Amin. İkinci hatıra gaflet saikasıyla veya gözsüz el yardımıyla bazıların elmas yerine cam parçası aldığı gibi Saadet ebediye dükkanı olan Risaletün Nur'dan saadet-i dünyeviye aramağa gelenleri ikaz ve irşat fıkralarınız gece gündüz yol gözleyen umum Risaletün Nur şakirtlerini mesrur eyledi. Talebeniz Hafız Ali rahmetullahi aleyh. Mustafa'lar, Küçük Ali, mübarek ve münevver kardeşler. Mektubunuz Büyük Ali'nin mektubu gibi acip bir hakikati beyan ediyor. O hakikat Risaletün Nur hakkında haktır. Fakat benim haddim değil ki o hududa gireyim. Ulama ve ümmeti ki Enbiya-i İsrail ferman etmiş. Gavs-ı Azam Şah-ı Geylani, kuddises sırruhu, İmam Gazali, kuddises sırruhu, İmam Rabbani, kuddises sırruhu gibi hem şahsen hem vazifeten büyük ve harika zatlar bu hadisi kıymetli irşatları ve eserleriyle fiilen tasdik etmişler. O zamanlar bir cihette ferdiyet zamanı olduğundan Hikmet-i onlar gibi feritleri ve kutsi dahileri ümmetin imdadına göndermiş. Şimdi ise aynı vazifeye, fakat müşkilatlı ve dehşetli şerait içinde bir şahs-ı manevî hükmünde bulunan risalet nuru ve sırrı ı bir ferd-i ferit manasında olan şakirtlerini bu cemaat zamanında o mühim vazifeye koşturmuş. Bu sırra binaen benim gibi bir neferin ağırlaşmış müşriyet makamında ancak dümdarlık vazifesi var. Sait Nursi. Evet bu asrın ehemmiyetli ve manevi ve ilmi bir mürşidi olan Risaletun Nur'un heyeti mecmuası sair şahsi büyük mürşitler gibi kendine muvafık ve hakikati ilmiyesine münasip birkaç nevide ve bilhassa hakik-i imaniyenin izharında, intişarında azim kerametleri olduğu gibi üç keramet izahiresi bulunan Mucizat Ahmediiye Aleyhisselü vesselsselam, onuncu söz, yirmi dokuzuncu söz ve ayetül Kübra gibi çok risaleleri dahi her biri kendine mahsus, kerametleri bulunduğunu çok emareler ve vakalar bana katli kanaat vermiş. Hatta sekeratta bulunan talebelerine imanını kurtarmak için mürşit gibi yetiştiğine müteaddit vakalar şüphe bırakmıyor hem bir saat tefekkür bir sene ibadeti nafile hükmünde, bir misal, Hizbul Ekber'dir diye müşahede ettim ve kanaat getirdim. Bir sual-cevap olarak yazdığım bir fıkrayı, size de faydası olur ihtimaliyle beyan ediyorum. Şöyle ki, evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mütala eden bir kısım zatlar tarafından soruldu. Risale-i Nur'un verdiği zevk ve şevk ve iman ve izan onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? Cevap eski mübarek zatların ekseri divanları ve ulemanın bir kısım risaleleri imanın ve marifetin neticelerinden ve meyvelerinden ve feyizlerinden bahsederler. Onların zamanlarında imanın esasatına ve köklerine hücum yok idi ve erkanı iman sarsılmıyordu. Şimdi ise köklerine ve erkanına şiddetli ve cemaatli bir surette taarruz var. O divanlar ve risalelerin çoğu has müminlere ve fertlere hitap ederler bu zamanın dehşetli taarruzunu defedemiyorlar. edemiyorlar. Risale-i Nur ise, Kur'an'ın bir manevi mucizesi olarak imanın esasatını kurtarıyor ve mevcut ve muhkem imandan istifade cihetine değil, belki çok deliller ve parlak bürhanlar ile imanın ispatına ve tahakkukuna ve muhafazasına ve şübehattan kurtarmasına hizmet ettiğinden, herkese bu zamanda ekmek gibi, ilaç gibi lüzumu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmediyorlar. O divanlar derler ki, belli ol, gör, makamata çık, bak, nurları feizlere al. Risale-i Nur ise der, her kim olursan ol, bak, gör, yalnız gözünü aç, hakikati müşahede et, saadet ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar. Hem Risale-i Nur, en evvel tercümanının nefsini iknaa çalışır, sonra başkalara bakar. Elbette nefs emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden bir ders, Gayet kuvvetli ve halisdir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahsı manevi dalalet karşısında tek başıyla galibane mukabele eder. Hem Risaletün Nur, sair ulemanın eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermiyor ve evliya misûllü yalnız kalbin keşfu zevkiyle hareket etmiyor. Belki aklın ve kalbin ittihat ve imtizacı ve ruh ve sâirle taifin teâvünü ayağıyla hareket ederek, evci alaya uçar, taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişemediği yerlere çıkar, hakaik imaniyeyi kör gözüne de gösterir. Said Nursi Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi yazıyorum. Birincisi, geçen sene Ramazan-ı Şerif'te, ehli sünnetin selameti ve necatı için edilen pek çok duaların, Şimdilik aşiikare kabulleri görünmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Birinci sebep bu asrın acib hassasındandır ki, elması elmas bildiği halde camı ona tercih eder. Bu asırdaki ehli imanın fevkalade safverunluğu ve dehşetli canileri Ali Cabını affetmesi ve bir tek haseneği binler seyyatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuku ibada mahveden adamdan görse, ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu suretle ekalle kalil olan ehli dalalet ve tuyan safdil taraftarları ile ekseriyet teşkil ederek ekseriyetin hatasına tereddüb eden musibeti âmen'in devamına ve idamesine belki teşdidine kaderi ilahiyye fetva verirler. Biz buna kız derler. Evet, elması bildiği halde yalnız zarureti kat'îye suretinde şişeyi ona tercih etmeye ruhsat-ı şer'iyye var. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya tama veya hafif bir korku ile tercih edilse, eblehane bir cehalet ve hasarettir, tokata müstehak eder. Hem Ali Cenab-ı affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayeti affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Yoksa başkaların hukukunu çiğneyen canilere afukarane bakma hakkı yoktur, zalemeye şerik olur. İkinci sebep, izin olmadığından yazılmadı. İkinci mesele. Kardeşlerim, Eskişehir hapishanesinde, ahir zamanın hadisatı hakkında gelen rivayetlerin tevilleri mutabık ve doğru çıktıkları halde, ehli ilim ve ehli iman, onları bilmemelerinin ve görmemelerinin sırrını ve hikmetini beyan etmek niyetiyle başladım. Bir iki sayfa yazdım. Perde kapandı, geri kaldı. Bu beş senede, beş altı defa aynı meseleye mütevecci olup, muvaffak olamıyordum. Yalnız o meselenin teferruatından bana ait bir meseleyi beyan etmek ihtar edildi, şöyle ki. Hürriyetin bidayetinde, risalet Nur'dan çok evvel, kuvvetli bir ümit ve itikad ile ehli imanın meyusiyetlerini izale için, istikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum, diye müjdeler veriyordum. Hatta hürriyetten evvel talebelerime beşaret ederdim. Tarihçi hayatımda Abdurrahman'ın yazdığı gibi, sünuhat misulli risalelerde dahi, ben bir ışık görüyorum diye dehşetli hadiselere karşı o ümid ile dayanıp mukabele ederdim. Ben de herkes gibi o ışığı siyaset âleminde ve hayat-ı İslamiyede i ve çok geniş bir dairede tasavvur ediyordum. Halbuki hadisat-ı iki harbi i umumî ile beni o gaybi ihbarda ve beşarette bir derece tekzib edip, ümidimi kırdı. Birden bir ihtar-ı gaybî ile kat'î kanaat verecek bir surette kalbime geldi ki, Ciddi bir alaka ile senin eskiden beri tekrar ettiğin, ışık var bir nur göreceğiz diye müjdelerin tevili ve tefsiri ve tabiri sizin hakkınızda, belki iman cihetiyle âlem İslam hakkında dahi, ehemmiyetli risaletün nurdur. Bu bir ışıktır ki, seni şiddetli alakadar etmiş idi ve bu bir nurdur ki, eskide tahayyül ve tahmininle geniş dairede Belki siyaset aleminde gelecek mesudane ve dindarane haletlerin ve vaziyetlerin mukaddimesi ve müjdecisi iken, bu mu'accel ışığı o müeccel saadet tasavvur ederek, eski zamanda siyaset kapısı ile onu arıyordun. Evet, otuz kırk sene evvel bir hissi kable vuku ile hissettin, fakat nasıl kırmızı bir perde ile siyah bir yere bakılsa, karayı kırmızı görür, sen dahi doğru gördün, fakat yanlış tatbik ettin. Siyaset cazibesi seni aldattı. Sin ayn. Emin ile Feyzinin üstadlarının garip vaziyetine, Risale-i Nur'un acip ehemmiyetine delalet eden bir sualleri ve üstatlarının onlara ve emsallerine verdiği bir cevaptır. Sual: Alemi İslam'ın mukadderatı ile ciddi alakadar olan bu cihan harbinin dehşetli zamanlarında 50 gün kadar şimdi yedi seneden geçti. Aynı hal devam ediyor hiç ne soruyor ve ne de merak eder her gün hizmetinizde bulunan bizlerden bir defacık sormadınız acaba bu büyük hadiseden daha büyük diğer bir hakikat mı hükmediyor ki bunu ehemmiyetten iskat ediyor yahut onunla meşgul olmanın bir zararı mı var diye üstadımızdan sorduk o da el cevap diyor ki evet bu cihan harbinden daha büyük bir hakikat ve daha azam bir hadise hükmettiği için şu cihan harbi ona nispeten çok ehemmiyetsiz düşüyor. Çünkü bu cihan harbinde iki hükümet, Kürey arzın hakimiyeti için mürafa ve muhakeme davasında bulunmaları içinde, iki muazzam dinin musalaha ve sulh mahkemesine barışmak davası açılarak, ve dinsizliğin dehşetli cereyanı da, semavi dinlerle mücahide-i azîmesi başladığı hengâmda, Nevi Beşer'in sosyalist tabakasıyla Burjuvalar taifesinin mahkeme kübralarında açılan davalarından çok mühim, öyle bir dava açılmış ve öyle muazzam bir hakikat meydana çıkmış ki, o davanın tek bir adama isabet eden miktarı, bu cihan harbinden daha büyüktür. İşte o dava da budur ki, şu zamanda her bir mü'min için, belki herkes için küre arz kadar bir bakî tarla ve o tarla baştan başa bahçeler ve kasırlarla müzeyyen ebedî bir mülk almak veya o mülkü kaybetmek davası açılmış. Demek her bir tek adamın başına öyle bir dava açılmış ki, eğer İngiliz, Alman kadar serveti ve kuvveti olsa ve aklı da varsa, yalnız o davayı kazanmak için bütününü sarf edecek. Elbette bu davayı kazanmadan evvel, başka şeylere ehemmiyet veren divanedir. Hatta o dava, o derece tehlikeye düşmüş ki, bir ehli keşfin müşahadesiyle, bir yerde ecel elinden terhis tezkeresini alan kırk adamdan bir adam kazanabilmiş, otuz dokuzu kaybetmiş. İşte bu ehemmiyetli, azim davayı kazandıracak ve yirmi seneden beri tecrübeler ile ondan sekizine, o davayı kazandıran bir dava vekili bulunsa, elbette aklı başında her adam, o davayı kazandıran öyle bir dava vekilini vazifeye sevk edecek olan bir hizmete, her hadisenin fevkinde ehemmiyet vermeye mükelleftir. İşte o dava vekilinin bu asırda birisi, belki birincisi, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz manevisinden süzülen ve çıkan ve tevellüt eden Risale-i Nur olduğunu, binler onun ile o davayı kazananlar şahittir. Evet, bu küre-i arza memuriyetle gönderilen her insan, burada misafir ve fani olduğu ve mahiyeti bir hayat-ı bâkiyeye müteveccih bulunduğu kat'iyen tahakkuk etmiştir. O her insan bu zamanda hayatı ebediyesini kurtaracak olan istinat noktaları sarsıldığından bu dünyasını ve içinde bütün ala kadar ahbabını ebedî terk etmekle beraber bu dünyadan binler derece daha mükemmel bir bâkî mülkü de kaybetmek veya kazanmak davası başına açılmış. Eğer iman vesikası olmazsa ve beraatı ve senedi olan itikadı sağlam bir surette elde etmezse o davayı kaybeder. Acaba bu kaybettiği şeyin yerini hangi şey doldurabilir? İşte bu hakikata binaen benim ve kardeşlerimin her birimizin yüz derece aklı ve fikri ziyadeleşse, bu muazzam vazifeyi Kutsiye'nin hizmetine ancak kâfi gelebilir. Sair meselelere bakmak bize fuzuli ve mala yani olur. Yalnız bu kadar var ki. Risale-i Nur şaketlerinin bir kısmı, öteki davalar içinde bulunduğu ve lüzumsuz ve sebepsiz bazen bize akılsızların tecavüzleri ve taarruzları zamanında zaruret derecesinde istemeyerek muvakkaten bakmışız. Hem bu hakiki ve pek büyük davanın haricindeki davalara ve boğuşmalara alakadarane fikren ve kalben karışmak zararlıdır. Çünkü böyle geniş ve siyasi ve heyecan veren dairelere dikkat eden ve onlarla meşgul olan bir adam, Kısa bir daire içinde vazifedar olduğu ehemmiyetli hizmetlerinden geri kalır veya şevki kırılır. Hem o geniş ve cazibedar siyaset ve boğuşma dairelerine dikkat eden bazan kapılır, vazifesini yapamadığı gibi selameti kalbini ve hüsnü niyetini ve istikameti fikrini ve hizmetindeki ihlası kaybetmese de o iddiam altında kalabilir. Hatta mahkemede bana bu noktadan hücum ettikleri zaman dedim, güneş gibi hakikati imaniye ve Kur'aniye, Yerdeki muvakkat ışıkların cazibesine tabi ve alet olmadığı gibi o hakikati cidden tanıyan değil küreyi arzdaki hadisata belki kainata da alet edemez dedim. Onları susturdum. İşte üstadımızın cevabı bitti. Biz de bütün kuvvetimizle tasdik ettik. Risale-i Nur Şahketlerinden Emin Feyzi. Bir mektubun parçasıdır. Bu makam münasebetine binaen yazıldı. Aziz Sıddık kardeşlerim, Sakın dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları, Bebilhası harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın, karşınızda iddia etmiş dalalet fırkalarına karşı sizi perişan etmesin. El hubbu fillah vel buzu fillah düsturu rahmani yerine el iyazu billah el hubbu fil siyaseti vel buzu lis siyaseti düsturu şeytani hükmederek melek gibi bir hakikat kardeşine adâvet ve elhannas gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve taraftarlıkla zulmüne rıza gösterip cinayetine manen şerik eylemesin. Evet bu zamandaki siyaset kalpleri ifsat edip asabi ruhları azap içinde bırakır. Selameti kalp ve istiraatı ruh isteyen adam siyaseti bırakmalı. Evet şimdi küreyi arzda herkes ya kalben ya ruhen ya aklen ya bedenen gelen musibetten hissedarlıktan azap çekiyor, perişandır bilhassa ehl-i dalâlet ve ehl-i gaflet merhameti umumiyye ilâhiyeden ve hikmeti tammiy sübaniyeden habersiz olduğundan, nev-i beşere rikat-i cinsiye alakadarlık cihetiyle kendi eleminden başka nev-i beşerin şimdiki eleyim ve dehşetli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor. Çünkü lüzumsuz ve mâlayâni bir surette vazifî hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp afaki ve siyasi boğuşmalara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 Ben tahmin ediyorum ki bütün küreyi arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran bu memlekette Risaletin Nur dairesine sadakatle girenlerdir. Çünkü onlar Risaletin Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuru ile ve gözüyle, her şeyde rahmet ilayyenin izini özünü yüzünü görüp her şeyde kemali hikmetini cemal adaletini müşahede ettiklerinden.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 Hattsiz tecrübelerle Risaletün Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilir ve buluyorlar. Said Nursi